Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani SÜTDE Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu, 20 Mayıs Dünya Arı Günü açıklamasında arılar ve diğer tozlayıcıların insan ve doğa için önemine dikkat çekti. Tozlayıcılar yok oluyor dedi. Kamu ve politik karar vericilerin tozlayıcıların korunması gereğine dikkatlerini çekme, küresel gıda kriziyle ilgili sorunların çözümü için... Arılar ve diğer tozlayıcıları koruma, biyolojik çeşitlik kaybı ve ekosistemlerin bozulmasının durdurulması, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı hedefiyle Dünya Arı Günü kutlanıyor. Yabani çiçekli bitkilerin yaklaşık %90'ı, tarım ürünlerinin ise %75'inden fazlası tozlaşmaya bağlı. Tozlayıcılar sadece gıda güvenliğine doğrudan katkıda bulunmaz. Tozlayıcılar aynı zamanda biyolojik çeşitliğin korunmasının da anahtarı. Hepimiz yaşamımızı tozlayıcılara bağlıyız. Arılar, tozlayıcılar tehdit altında. Mevcut türlerin yok olma oranları insan etkileri nedeniyle normalden 100 ila 1000 misli daha yüksek. Arıların ve kelebeklerin yaklaşık %35'i küresel olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Böyle giderse tarımsal üretim etkilenecek, gıda güvenliği artarak bir sorun olacak. Tozlayıcı biyolojik çeşidini korumak için önlemler almalıyız. Arazi kullanım değişiklikleri, yoğun tarım, tek tip ürün yetiştirme, tarım kimyasallarının zehirlerinin kullanımı, iklim krizi kaynaklı yüksek sıcaklıklar arı nüfusunun azalmasını ve gıdamızı etkilemekte. Bu yıl Dünya Arı Günü'nde arıcılık iyi uygulamalarının desteklenmesine odaklanıp Arı dostu yaşam teması ile kutlama yaparak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada arıların önemini vurguluyoruz dedi Profesör Filis Karosmanoğlu. Yeni yapılan bir araştırma çevre felaketine yol açan dünyadaki tek kullanımlık plastik atıkların yarısından fazlasının yalnızca 20 şirketin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Kapsamlı analizlere göre plastik atık ambalajların %55'inden sorumlu olan bu işletmeler Çok uluslu şirketlerde olduğu gibi devlet şirketleri de olabiliyor. Bazıları ise petrol ve doğalgaz ile kimya şirketlerinden oluşuyor. Avustralya merkezli Minderova'nın hazırladığı The Plastic Waste Makers yani plastik atık üretenler analiziyle ilk kez yüz maskelerinden plastik poşetlere, şişelerden ve sonra yakılan çöp sahalarına kadar terk edilen ve okyanusları kirleten polimerlerin sorumluluklarına işaret edildi. Analize göre en büyük 20 küresel şirketin muazzam plastik atık ayak izi 2019'da atılan 130 milyon metrik ton tek kullanımlık plastiğin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu 20 küresel şirketin neden oldukları atıklar. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu bölgede kış aylarında karlı kaplananlarda piknik yapanların yerlere attığı çöpler karların erimesiyle ortaya çıktı. Kartepe yolu kışın günübirlik tatilcilerle doluyor. Kimi tatilciler ormanda çadır kuruyor, kimileri ise karlar üzerinde mangal yapıyor. Tatilcilerden geriye ise çöp yığınları kalıyor. Yağışla birlikte çöpler karların altında kalıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eriyince özellikle de Suadiye ve otel bölgesi Arasındaki yol kenarında çöplerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İstanbul Sultanbeyli'den gezmek için Kartepe'ye geldiklerini söyleyen Erol Yetkin, Deha'ya yaptığı açıklamada maalesef çevremiz çöp içinde. İnsan gerçekten böyle görünce üzülüyor, böyle olmamalı dedi ve kendi çöpünü arabasına koyup müsait bir yer bulana kadar yanında taşıdığını ekledi. Türkiye Büyük Millet Meclis'i küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu sonunda Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyona katılan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Vekili Kaya Yıldız DSİ faaliyetleriyle özellikle küresel iklim değişikliğiyle ilgili yapan çalışmalarını anlattı. Dehan Nakdardına göre Yıldız Kurak ve yarı kurak iklim kuşağının suyun üzerindeki baskıyı arttırdığını anlatarak iklim değişikliği küresel ısınma dediğimiz kavram suyun hidrolojik çevrimle mekansal ve zamansal dağılımı üzerine gittikçe daha da artan bir baskı oluşturuyor. Yine iklim değişikliği ve su kaynakları yönetimiyle ilgili iklim aslında birçok sektöre sağlık, enerji ve ulaştırma gibi etki eden, bunların faaliyetlerini planlamasını gerektiren yeni gelecekle ilgili planlamalarda etki unsuru bir varlık. Doğal afetlerin de arttığına dikkat çeken yıldız yıllık yağış ortalaması ile ilgili. Ülkemizde şu an 574 milimetre yıllık yağış ortalaması kullanılıyor. Su potansiyelimiz olarak yıllık toplam yağışımız 450 milyar metreküp. Kullanılabilir su potansiyelimizde 112 milyar metreküp. Bunun içinde 18 milyar metreküp yeraltı suları rezervde dahil dedi. Güneş enerjisi santrallerinde. İnsansız hava araçlarıyla yapay zeka kullanımına dayalı yapılan denetimlerin santrallerin elektrik üretiminde önemli oranda artış sağlayabildiği bildirildi. Bu alanda hizmet veren özel bir firma geliştirdiği işbirliğiyle 2014 yılında devreye girmiş olan 8 megawatt kurulu gücündeki lisanssız bir güneş enerjisi santralinde yapılan çalışmada santralde %7 oranında üretim artışı sağlandığını açıkladı. Açıklamada sağlanan bu artışın, Santorin için bugünkü fiyatlarla 400 bin Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında ek bir yatırım ile elde edilebilecek bir kazanıma denk geldiğine dikkat çekildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. İspankul. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.